Günahkar kullar diyor, cehennemde günaha kadar yanıp ve sonunda da cennete girer diyor. Bu Bunu Kuran'da bulamadım, hadiste var mı, doğru mu? Ee, ee, bu konuyla da... ilgili, mesela İmam Edvehebi'nin Büyük Günahlar diye bir kitabı var. O kitabı Türkiye'de tercüme edilmiş. Ee, Guraba yayınlarında bu kitap var, daha başka, daha başka yayınlarda da bulabilir. Bu kitabı alır okursa, bu konuyla ilgili büyük günahlar... E, hakkında ilgili bütün hadisler mevcuttur. O kitaba müracaat etsin. Allah'ın izniyle bunları görür. Veya da İmam Buhari'nin eee İmam Buhari'nin ve ve el-Tarihu's-Salih Riyad bizzat Riyadu Salih'inde var. Tamam mı? Yani bab el-Muharramat vel hediye diye geçer. Oraya baksınlar. Bu konuyla ilgili hadisler mevcuttur. Tamam mı? Yalnız biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim bazı şeyler tafsilatlı bir şekilde değiniyor. Örneğin Allah Celle diyor ki اَطِعُ اللّٰهَ وَاَطِعُ الرَّسُولَ اُلُو الْاَمْرِ مِنْكُمْ diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a Resulüne ve Ölü'l Emre itaat ediniz. Öbür tarafta mesela Haşr Hüseyin diyor ki وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ ve وَمَا نَهَاكُمْ عَلْنُ فَانْتَوُ Allah Resulü size neyi getirdiysa onu alınız, sizleri neden sakındırdıysa ondan sakınınız gibisi tamam mı? Yani ayetler genelde bu şekilde gelir. Tafsilat nerede buluruz? Bunu sünnette. Bu hadis, yani sünnet kitaplarına müracaat ettiği zaman, sahih Buhari'de Bukhari'de, Sahih-i Müslim'de, Sünnet-i Tirmizi'de, sünnet Ebu Sünnet-i Mecade'de, Sünnet-i bütün bunlarda bu hadisler mevcuttur. Müracaat ederse Allah'ın izniyle görülür. Bütün bu kitaplar Türkiye'de tercüme edilmiş. Diyanet İşleri Başkanlığı tercüme ettiği kitaplar var, daha başka yayınların tercüme ettiği kitaplar var. Bu, bu konuya açar, fihristi açar, yani kitabın içindekilerini açar ve orada konular belli. Orada Hadislerle, bu tür hadislerle karşı karşıya gelir Allah'ın izniyle. Dul kadın diyor evli olarak vefat etmesi gerek diye söylüyorlar buna kadar doğru. Anlamadım. Dul bir kadın diyor dul değil de evli olarak ölmesi gerekir diye söylüyorlarmış buna kadar doğru diyor. Vallahi anlamadım ne? nasıl nasıl? Dul bir kadın hocam. Kadın duldur yani evli, kocası yoktur. Kocası yok. E? O şekilde ölmemesi gerekir de evli evli olarak ölmesi gerekir yok, diyorlarmış. Doğru. Ha şimdi anladım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani demek istiyor ki bir kadın mutlak manada devamlı yani evli olarak olmaya çalışsın. Ölmesi Tabii ki, diyor, vefat etmesi diyor. He, yani, öyle, yani burada demek istiyor ki hani Kur'an-ı Kerim hadiste böyle bir şey yok ama biliyorsunuz bekarlık doğru değildir. Bir kad kadın olsun erkek olsun şehvi arzuları olduğu müddetçe kocası öldü, Baş hemen ne yapacak? İddeti bittikten sonra başka bir erkekle evlensin. Bir erkek mesela yine hanımı öldükten sonra ne yapabilir? hemen evlenmesi lazım niçin? Çünkü Ali Satt gençlere ne yapıyor? Evliyi teşvik ediyor. Yani, devamlı erkeklerin, gençlerin eğer diyor evlenemiyorsa, o zaman diyor oruç tutsun. Dolayısıyla kadın olsun, erkek olsun, Allah Resulü Satt ve Allah Celle Celeriyle, Allah Resulü Satt ve bu iki cinsin devamlı el ve evlenme evlenmelerini tavsiye ediyor ki günahkar olmasınlar. Ama yani ille de Evli olarak ölsün diye Nas yoktur Evet